1754, numaralı konu, Hazreti Ali'nin Nehrev'in hadisesinden sonra bir hutbe irat etmesi, evet, Ziyad-el Arabi şöyle anlatıyor, müminlerin emiri Hazreti Ali, haricilerin fitnesinden ve Nehrev'in hadisesinden sonra küfe mescidinin minberine çıktı, Allah'a hamdü senalar ettikten sonra mübarek sakalı ıslanıncaya kadar ağladı, öyle ki sakalını silerken onda bulunan damlalardan bazıları minberin etrafında oturanlardan bazılarının üzerine sıçradı, bunun üzerine bir